Göklerin, yerin Rabb'ı, o muhteşem ilaha, en güzel isimlerin sahibi o Allah'a, can verip hamd ederiz o rahim Rahman'a, kavuşturduğu için bizi o Hizbullah'a. O alemlerin Rabb'ı Hizbullah'ı çok sever, Hizbullah erleri de Rablerine hasretler. O Allah'ın kılıcı, Allah'ın partisidir. Müminlere şefkatli, kafire şiddetlidir. Hizbullah cihad eder o Allah'ın yolunda. Kınayanlardan korkmaz Hakka davet uğrunda. Bu, Allah'ın bir lütfu dilediğine verir. Allah'ın lütfu geniş, o her şeyi bilendir. Zulümlerle inleyen ey Müslüman halkımız, Allah ve Resulüdür ancak sizin dostunuz. Bir de o müminlerdir, onlar rükû edendir namazlarını kılıp zekatı verenlerdir. Ey lütfu geniş olan şanı yüce Rabbimiz, bugün İslam gariptir, bizler de garipleriz. Kafir ve bahlalara karşı tek ümidimiz yalnız sensin Mevlamız. Şahit şehitlerimiz Ey Mustaz'afların ve kimsesizlerin Rabbi, Sana açtık elleri, ey Hizbullah'ın Rabbi, Ayırma sen bizleri o şanlı Hizbullah'tan, Uzak tut sen bizleri küfür, şirk ve nifaktan. Allah'a, Resulüne, müminlere dost olan, bilsin ki Hizbullah'tır galip gelecek olan,